237. konu, Hazreti Peygamber ile ashabının hicretten sonraki durumları, Hazreti Peygamber ve ashabı Medine'ye hicret ettiğinde, Ensar onları bağırlarına bastı, Arapların hepsi onlara düşman oldu, bu yüzden onlar da gece gündüz silahlarını yanlarında taşımaya başladılar, bundan dolayı ruhları sıkılmaya başladı ve, ne zaman korkusuz ve güvenli bir hayata kavuşacağız, dediler, bunun üzerine Allah Teala Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaadetti ki onları yeryüzünde halife kılacaktır ayetini indirdi.